İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. <gülüyor> Geri El Fransion ve Anna Çağlı. <gülüyor> Metropolis Yerleri. Çeviren Cansel Mahmut'un okuyan Ömer Madre. <gülüyor> Issız da Filika yanan ev örneklerini, hayvanların ahlaki açıdan bir değeri olmadığını ve ortada bir çatışma olmasa da onlara acı çektirebileceğimizi göstermek için kullanma yönünde bir eğilim var. Çünkü, Ahlaki sezgilerimiz bize ahlaki açıdan değerli olsalar da hayvanların insanlar karşısında daha az değerli olduğunu söylüyor ve gerçek bir çatışma durumunda insanı hayvana tercih ediyoruz. Fakat buradan söz konusu eğilimi meşru kılacak bir sonuç çıkmıyor ve bu hiçbir gereklilik yokken hayvansal ürün tüketmeye devam etme konusunda birçoğumuzun neden huzursuz olduğunu da açıklıyor. Bu kitabın ana fikri şu. Hayvanların ahlaki açıdan insanlar kadar değerli olmadığını düşünüyor olabiliriz. Ama öyle ya da böyle bir değerleri varsa hayvanlara acı çektirmeyi bundan zevk alıyor olmamızla meşru kılamayız. Benzer şekilde acil bir durumda bir insanı diğerine tercih ediyor olmamız, bazı insanlara zevk için acı çektirmenin kabul edilebilir olduğu fikrini savunacağımız anlamına gelmez. Hayvanların bizim için ahlaki açıdan azıcık da olsa önemi varsa, onları sadece nesne olarak görmüyorsak, zevk için onlara herhangi bir şekilde acı çektirmek, ahlaki olarak kabul edilebilir olamaz. Yani ıssız bir adada tavşan yiyebileceğiniz ya da bir ineği okyanus ortasındaki bir filikadan atabileceğiniz gerçeği, onlara gereksiz yere acı çektirmenin ahlaki olarak yanlış olduğu ve damak zevki için acı çektirmenin de doğal olarak gereksiz olduğu ilkesini hiçbir şekilde etkilemez. Bu ama yaşadıkları coğrafyadan ötürü besinlerini seçme şansı olmayan insanlarla ilgili versiyonları da var. Kanada'nın ücra yerlerinde ya da Afrika kıtasında mesela Kenya'da yaşayan böyle az sayıda yerli toplulukları var. Bulundukları yerde hayvansal olmayan yiyecek neredeyse hiç olmadığı için etle besleniyorlar. Bu durum tek seçeneğin hayvan yemek ya da ölmek olduğu ıssız da örneğine benzetiliyor. Kanada ya da Afrika'daki insanlar üzerine olgusal bir araştırmaya girmemize ve gerçekten başka bir seçenekleri olup olmadığını, hayvansal ürün tüketmezlerse ölüp ölmeyeceklerini araştırmamıza gerek yok. Savunduğumuz şey çok açık. Hayvanlara gereksiz yere acı çektirmeme kuralımız baki olmakla birlikte gerçekten başka hiçbir seçeneğin olmadığı durumlarda hayvanları kullanmayı ahlaken kabul edilebilir bir eylem olarak görebiliriz. Gerçekten başka hiçbir seçeneğin olmadığı durumlarda genel ahlaki kuralla gelen yasağın hükmünü kaldıracak türden bir gereklilik vardır. Fakat ıssız bir adada ya da bir filik ada olup da bu kitabı okuyan biri olmadığı gibi, hayvansal olmayan yiyeceklere ulaşamayacağı bir yerde yaşayan birinin de bu kitabı okumadığını tahmin ediyoruz. Ana fikrimiz baki. Seçenekleri olan insanların ki bu kitabı okuyan hemen herkes bu gruba dahil, Gereklilik olmayan bir durumda acı çektirmeyi seçmesi hem fikir olduğumuzu söylediğimiz ahlaki ilkeyi ihlal eder. Devamı haftaya. İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Une caïrula fraise et Anna Chart <gülüyor> Metropolis <yayınları. gülüyor> Çeviren tango des Okyan Ömer Matre Daha fazla bilgi için www.meganoluyorum.com